Çarşafla ilgili bir sual var. Çarşafın tesettürle alakalı, yani dinimizde tesettüre girin dendiğinde bayanlar için. Çarşaf mı şart koşulmuş yoksa başka bir kıyafet mi? İslam dininde tesettür asıldır. Yani örtülmesi gereken yerlerin örtülmesi asıldır. Bu örtünme de, örtünmede şekil belirtilmemiş. Bazı esaslar verilmiştir. Bazı ondeler, ilkeler belirlenmiştir. Bu ilkeler çevresinde hanımefendi ve efendiler bu avret dediğimiz yerlerini örteceklerdir. Bunun neyle, hangi renkle örtmeleri ise mahalliidir, örfüdür, coğrafyaya bağlıdır. Onun için bir Müslüman kadın İslam'ın tesettür, tesettür emrine uyarak orada belirlenen şartları da yerine getirerek pardisöyle örtünürse bu da bir tesettürdür. Çarşafla örtünürse bu da bir tesettürdür. Veya diz kapakları dahil olmak üzere üstten giydiği tunik altına da çok bol olmak şartıyla bir kadına has pantolon giyerse bu da bir tesettürdür. Bu da bir tesettürdür. Onun için tesettür Allah'ın kesin emridir, farzdır. Yerine getirilmesi gerekir. Ama konan ilkelere riayet ederek, bunu biraz açacağım izniniz olursa. İşte. Fakat rengi, şekli, Rengi, şekli ve hangi tip olacağı tamamıyla bölgeye, örfe, coğrafyaya ve iklime bırakılmıştır. Bizim mesela geçmişte Osmanlı döneminde kadınlarımızın tesettürü çarşaftı. Nasıldı çarşafımız bizim? Başından hanımefendi, analarımız öyle örterdi. Başından beline kadar bir kumaş, belinden sonra da etekvari bir kumaşta iki kumaştan çarşaf dikerlerdi. Peki suutlu bir hanımefendinin giydiği çarşaf nasıl? Suudlu bizim Osmanlı kadınlarının giydiği çarşaf gibi giymez. Başından ta ayaklarını örtecek şekilde tek parça bir kumaşla çarşaf giyer. Ama ne Suudlular o zaman Osmanlı hanımına itiraz etmiş, ne de Osmanlılar Suudluların hanımına ne yapmıştır? Hanımlarına tesettür şekillerine itiraz etmişlerdi. Niye? Çünkü şekil ve renkler bölgeseldir, coğrafyaya bağlıdır. Şimdi Müslüman bir kadın üzülderek söylüyorum günümüzde Müslüman kadınlar bazı Müslüman erkekler demin kapri misalinde olduğu gibi tesettüre girdiğini sanıyor ama gerçekte bunu tesettür kabul etmemiz mümkün değil niye mesela başına güzel bir eşarp örtüyor bacımız Allah razı olsun ama bir bakıyorsunuz dizden aşağısı dizden aşağısını ince bir ten rengi çorap dediğimiz çoraba giymiş. Peki ten rengi çorabın tesettürle bir alakası var mı? Hayır yok. Veya hanımefendi üstüne benim şu anda giydiğim gibi daracık bir gömlek giymiş. Bütün vücut hatları ve ağzalar belli. Altına da daracık bir pantolon giymiş. Hatta bazıları e, çok dar, streç tipi bir şey giyiyorlar. Kızlarımız yeni moda. Bu tamamıyla tesettür emrinin Dejenresulundan ibarettir. Bozulmasından ibarettir. Biz anne babaları olarak, Müslümanlar olarak Kur'an'ın ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın belirlediği ilkelere uyarak tesettür emrini yerine getirmeliyiz. Yoksa kendimizi kandırmış oluruz ve tesettür emrini yerine getirmediğimizden dolayı da Allah katında sorumlu oluruz. Lütfen Müslüman bayanlar, bacılarımız, analarımız tesettür konusuna biraz daha dikkatli olsunlar. Ne olur? Bu dünya fani, ahiret ve ebedi hayat ise baki ve ebedi. Fani dünyanın geçici lezzetlerini ve rahatlığını ebedi hayatın ebedi lezzetlerini ve rahatlığına tercih etmesinler.